1747, numaralı konu, Hazreti Ali'nin insanın aşiretinin kendisine çok faydası dokunacağına dair bir hutbe irat etmesi, evet, Hazreti Ali bir hutbesinde şunları söyledi, bir aşiretin içlerinden herhangi birisine olan faydası onun tüm aşireti olabilecek faydasından çok daha büyüktür, eğer tek kişi elini onlara zarar vermekten alıkoyarsa, koca aşiretin içinden bir tek insanın kendilerine zarar vermesinden korunmuş olurlar, eğer bütün bir aşiret sevgi,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 maksat ahirettir. Çünkü Lut A.S. ın yoktu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki o, Lut A.S. dan sonra gönderdiği bütün peygamberleri bir ahirete sahip kılmıştır. Şuayb A.S. ın kavmi ona, biz seni içimizde zayıf görüyoruz, eğer ahiretin olmasaydı seni taşla öldürürdük. Hud 11.sur 91 dediler, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Şuayb A.S. ın kavmi Allah Teala'nın azamet ve cele halinden değil onun aşiretinden korktular.